Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş Feryal, herkese iyi haftalar. Günaydın. Diyerek başlayalım. Dünyada küresel boyutta COVID-19 olgu sayısı 270 milyonu geçti. Yaşamını itilenler de 5.3 milyon kadar. Günde ortalama 611 bin olgu saptanıyor listeye ekleniyor. Türkiye'de duruma baktığımızda Türkiye'de toplam 9 milyondan fazla olgu 79.151 kadar da yaşamını itilen yurttaş bulunmakta. Aşılamada ise dünyada şimdiye dek 8.4 milyardan fazla aşı kullanıldı. Tek doz olanlar dünyada %56'sı. Yani Dünyalı fırsunun. %56'sı ama gelişmekte olan ülkelerde bu oran hala %7.1. Tam aşılıların oranı Türkiye'de %59.9, %60'a varıyor. Bu da yaklaşık 50.9 milyon Kişiye tekavvül ediyor tam dediğimiz zaman iki doz aşı olmuş olanları e, kabul ediyoruz. Tabi e, buna ait e, hani iki doz aşı tam aşılı e, ancak altı ay geçince bunlara üçüncü bir doz gerekiyor ve e, o zaman tam aşılı demesek mi e, zamanına göre e, yani iki doz aşı olduktan bir ay sonra tam aşılı da altı ay sonra eksik aşılı oluyor. E, buna birazdan döneceğim. Şimdi olgu sayılarına baktığımız zaman garip bir tablo çıkıyor şöyle e, çok yukarıdan bakınca. Örneğin Hindistan geçen hafta pandeminin başından beri en düşük olguların e, saptandığı haftayı yaşadı. Buna karşılık e, farklı ülkelerde ciddi artışlar bildiriliyor. Örneğin Omikron e, varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte e, Güney Afrika'daki e, epidemiologlar e, Salim Aptal Kerim e, adı. Onların bir ekibi 3 haftada yaklaşık günlük olgu sayısı 300'lerdeyken 3 hafta sonunda günlük olgu sayısı 15.000'i geçti. Bu yeni varyant gerçekten daha bulaşıcı diye bir rapor yayınladılar. Biz genellikle Avrupa ülkelerinden, Asya'dan, Afrika'dan bahsediyoruz. Bir süreden beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olup gittiğine pek sayısal olarak bakmamıştık. Indiana'da bir rapor yayınlandı. Geçtiğimiz hafta sonu hastaneye yatışlarda son iki haftada yüzde 49'luk artış olmuş çok ciddi bir rakam ve Indiana'daki bazı hastaneler kapıda güvenlik görevlisi olarak çalışanların da artık sağlık hizmeti vermelerini yani bir kısa süreli bir eğitimden sonra onları daha sağlık müdahalesi yapma ekibinin içine almaya karar vermişler çünkü personel yetersizliği var. Bu Indiana'dan sonuçlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama günde 120-121 bin kadar olgu çıkıyordu. Son iki haftada %27 olgu sayısı artmış, ölümlerde ise %12'lik bir artış var. Yani hem hastane yatış hem olgu sayısı hem de yaşamı yitirenlerin sayısı açısından %10'lardan %50'lere kadar değişen bu üç farklı parametre açısından baktığımızda ciddi artışlar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin örneğin Detroit'te bazı eyaletler, Detroit gibi bazı eyaletler, Aralık ayında örneğin okulları belirli günler, cuma günleri mesela, kapatmaya karar vermişler. Açılmayacak okullar, mümkün mertebe az okula gitsin öğrenciler diye. Hem okul ortamı hem işte okula giderken kullanılan toplu taşıtlar ya da servisler Buna çalışan anne babalardan itiraz geliyor. Biz çocuklarımızı evde nasıl tutacağız? Biz evde değiliz diye. Yani iş oldukça karmaşık. Bu arada Biden bir karar aldı. Bu karara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 167 bin'den fazla çocuk, ailelerinden birini ya da ebeveynlerini ya da kendine bakan kişiyi kaybetmiş durumdalar. Bu tip ailelere yani çocuklarına bakan kişinin yaşamını yitirdiği ailelere 10 bin dolar kadar bir yardım yapacakmış. Bugün de, de kongrenin pandemi için yaptığı trilyonlardan fazla dolar bazında harcama var. 122 milyarı da okullara gitmiş. Şimdi bunlar Amerika'dan haberler. Pardon, yani Amerika'da bir de 800 bini aşmış durumda ölü sayısı. Baya ciddi. Yani son görebildiğim kadarıyla Johns Hopkins'de 818 evet. civarında görünüyor. Evet. Ölen sayısı. Evet. Yani hatırlıyorsanız eğer bundan önceki başkan Trump'ın başlangıçta bu işin abartıldığı 50 bini geçmez olgu sayısı ya da öyle sayısı diyordu. Öyle çıkmadı tabii. İngiltere'ye baktığımızda İngiltere her üç günde bir olgu sayısı ikiye katlanıyormuş. Çok ciddi bir oran. Yaklaşık bir 15 gün kadar önce günlük ortalama 45 ile 50 bin olgunun yeni olgunun 800 ile 1000 kadarı e, omikron olarak başladı bu artış. E, ama e, Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı sanıyorum. Oh. Peter English diye bir e, hekim. Onun bir e, açıklaması var. Yani, açıklamanın sonunda korkunç, horrible diyor. Korkunç bir kış bekliyor bizi diyor. Kütücü bir ve karamsar bir tanımlama diye düşünmek mümkün. E, bu arada İngiltere'de, Dün akşam sanıyorum ya dün akşam ya da Cumartesi akşamı Boris Johnson televizyonda bir konuşma yapıp 18 yaşının üzerindeki herkese üçüncü doz aşıyı olmaya davet etti. Ve o mikron varyantının neden olduğu aciliyetleri sıraladı. Neler yapılmalı? Neden böyle bir çağrı yaptığını açıkladı. İngiltere Başbakanı'nın açıklaması sırasında üçüncü doz için İki doz aşı olanlar ikinci dozdan iki ay sonra aşı olsunlar. Üçüncü dozlu dediler. Bu konuda bir takım farklı yaklaşımlar var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ikinci dozdan üç ay sonra bazı ülkeler altı ay sonra diyorlar. Bu konuda henüz bir standartizasyon yok. Şimdi farklı ülkelerden Güney Afrika'dan İngiltere'den Amerika'dan örnekler vardı. Bir de her şeyin iyi gittiği bir ülke vardı. Güney Kore. Ee, Güney Kore'de son günlerde rekor olgu sayısı e, söz konusu e, ve burada omikronun neden olduğu bir hızlı yayılmadan çok e, aşılananlarda bağışıklığın zaman içinde azalmasıyla ilintilendirilmiş. Toplum %91.8'i tam aşılı buna karşılık özellikle yaşlarda immünite düştüğü için 10 Aralık'ta e, 7175 olgu saptanmış ki bir gün öncesine göre 2200 olgu fazla. Yani birdenbire çok ciddi bir artış oluyor. Bu önemli bir nokta. Yani üçüncü doz aşının gereği ya da iki dozdan sonra hangi aşıların ne oranda etkileri azalıyor? Buna bakmakta herhalde yarar var. Birazdan oraya değineceğim. Şimdi bir iki küçük haber daha vereyim. Örneğin SARS-CoV-2 virüsünün COVID-19 etkininin Doğrudan yağ dokularına, adipoz dokulara saldırdığı ve yağ hücrelerini enfekte ettiği saptandı. Bu biliniyordu genel bir takım epidemiolojik veriler. Özellikle o bezlerde COVID'in daha ağır geçtiği ve o bezlerin daha duyarlı olduklarına dair. ama Bunun mekanizmasını açıklayacak bir bulgu direkt olarak yağ dokularını enfekte ettiği gösterildi. Böylece hem e, immü sistemden saklanması virüsün yani immü sistemin işte, aşıyla oluşturduğu antikorlardan kaçıp saklanması e, söz konusu oluyor. Hem de bu kişilerin e, daha e, daha kırılgan oldukları için e, bu, bunları daha çok etkiliyor. Örneğin e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastaların, COVID-19 hastalarının yüzde 42'sini obezler oluşturuyormuş. Elbette başka faktörler de vardır, biyaslar da vardır ama obezlerin... Önemli bir yer tuttu ıı, bilmiyor. Evet, o ayrı bir salgın zaten. Evet evet, evet, evet, Hem salgın hem de işte o böyle bir covid 19 açısından da bu salgında bir olumsuzluğu beraberinde getirdiği görülüyor. Şimdi aşılar konusunda birkaç yenilik var. Bunlardan bir tanesi Yale Üniversitesi'nden Akiko Awasaki. Bir araştırıcı, bir araştırıcı ve bu araştırıcı ve ekibi e, nazar yani bizim bir süreden beri hani, e, kuramsal olarak en azından A işi kolaylaştırılacak uygulamaları ve kitleleri aşılamasından e, büyük e, pratik e, bir özelliktir. E, buruna püskürterekten sprey şeklinde aşılama. bunlar Science Immunology Dergisi'nde 10 Aralık günü e, çalışmalarını yayınladılar. Ve nedenle önemli olduğunu bu nazal yani buruna uygulanacak aşının, sprey şeklindeki aşının sadece pratik açıdan getirisi yok. Aynı anda bu, bu tür mukozayı yani üst solunum yollarını enfekte eden solunum yolları virüslerini korumada çok önemli bir parametre olan IGA sınıfı antikorları oluşturmada çok yararlı olduğunu göstermişler. Ee, şimdiye kadar biz e, enjeksiyon şeklinde kas içine uygulanan aşılarla IgG ve IgM antikorlarının e, oluştuğunu biliyorduk ama özellikle mukozal bölgeden enfeksiyon yapan virüsler, solunum virüsleri, influenza olsun grip etkili olan ya da Covid-19 etkili SARS-CoV-2 bunlar için mukozalardaki mukozal immuniteyi sağlayacak IgA sınıfı antikorlar bu e, enjeksiyon şeklinde aşılarla e, pek oluşmuyordu. Bunu tam tersine çeviren bir uygulama olduğunu göstermişler protein bazlı bir aşı e, ve e, bu açıdan önemli bir de İngiliz firması e, ben e, antikorlarla gelmiyorum sadece t hücrelerini hücresel bağışıklığı kamçılayacak bir e, aşı geliştiriyorum şeklinde duyurda bulundu Oxfordshire e, ismi bir şirket Bu da önemli e, nedenle birazdan e, değineceğim Yine aşılamalarla ilgili haberlere bakarsak eğer e, önemli bir rapor yayınlandı. Alerjisi olan insanlar COVID aşısıyla eee olsunlar mı olmasınlar mı bir reaksiyon olur mu? Genel anlamıyla ki bu e, çalışma Harvard Medical School'dan yayınlanmış. Eee ki e, hani bir e, olumsuzluk bir yan etki binde 3 oranı. Yani aşıların da bir şekilde e, aşılan, e, alerjisi olanların da aşılanabilecekleri söyleniyor. Bu da önemli bir bilgi. E, bir de gülümsetecek bir haber Çin'den gelmiş. Çin'de çocukların aşıya özendirilmesi için Küçük Bağışık Savaşçılar isimli bir grup oluşturulmuş ya da böyle tanımlanıyor kendilerine. E, 5-11 yaş grubu aşılanıyor Çin'de. Tabii Çin'de bir aşılama yaptığımız zaman büyük ülke, Hani sayılar e, o kadar büyük ki yani insana şaşırıyor. Ee, örneğin e, günde e, Çin'de 5-11 yaş grubu 160 milyon kadar. Amerika'da ise aynı yaş diliminden 26 milyon kişinin aşılanması söz konusu. 160 Uzak, milyonu bir, bir günde mi aşılamışlar? Evet bir günde 160 milyon. Ama yani milyon o kadar. nüfusa göre bile çok yüzde %10'unu falan denk geliyor. Evet, evet evet yani çok süratli bir aşılama kampanyası yürütüyorlar. Ee, ve özendirerek işte e, neler veriyorlar oyuncaklar veriyorlarmış kırmızı çiçe çiçekli rozetler e, ben günde dedim hayır günde değil bir, bir yanlış bilgi aktarmayayım e, hedef yıl sonuna kadar bu 160 milyonu aşlamak e, çok büyük e, pardonla bir hata yaptım. Ee, Tabi bu oran örneğin Amerika'da e, yıl sonuna kadar 26 milyonu aşılamayı hedefliyorlar e, bu yaş diliminde. Yani Çin'deki aşılamanın e, çok hızlı olarak e, yürütüldüğünü gösteren e, bir bilgi. E, çünkü çocuklar önemli. Güney Afrika'da örneğin hastanelerde çocuk olgularının sayısı çok ciddi artmakta. E, Güney Afrika'da e, 2022 başına itibaren Biontech aşısının yerel olarak üretimine başlayacak. Bu da önemli bir bilgi. Ee, yine Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nden sonra Fransa, İtalya, Yunanistan ve İngiltere bütün bu ülkeler, Avrupa ülkeleri e, sağlık çalışanlar için zorunlu aşı getiriyorlar ki Çek Cumhuriyeti de 60 yaşı üzerine de aşının zorunlu olmasına e, karar vermiş durumda. Bu arada Güney Afrika Devlet Başkanı da evet. COVID, Covid olmuş öyle de bir... Evet öyle yakalananlardan bir tanesi de Finlandiya Başbakanı. Onu da görmüşsünüzdür. 36 Ekim'de evet. San Namal'in özür dilemiş Çünkü Cumartesi akşamı geçtiğimiz Cuma akşamı gece kulümüne dans ediyormuş. yani Ne var bunda diyeceksiniz. Maskesiz dans ediyor. Çünkü bir gün önce toplantıda bir bakanlıkta yaptığı toplantıda bürokratlardan bir tanesinin daha sonra Covid pozitif oldu. Yani Covid'li biriyle yakın temasta bulunuyor ve ertesi gün de dans ediyor. Dışişleri Bakanı yanılmıyorsan bürokrat dediğiniz. Ee, öyle mi? Pardon oğlum. Evet. Öyle gördüm. Ya. Ama kendisi negatifmiş. Kendisi negatifmiş evet. evet. Ama, e, yani. <gülüyor> İyi de. İyi <gülüyor> de. <gülüyor> evet. ha az evvel, az evvel şey, o da yakalandı diye sanki sunduk Yok yok hayır, yok. hayır. Evet, Tabii ölüm oranlarına ait takım bilgiler yayınlanmaya başlandı Bir kere küresel boyutta bir pandemi döneminde dünyanın da artan ölüm oranlarına ait Hani bunların hepsi COVID'e bağlı olan ölümler değil yani Bildirilen ölüm oranların sayılarını değil Deniyor ki 2015-19 ile 2020 kıyaslandığında Dünyada e, 3.7 milyon fazla ölüm var. %13 artmış ölüm diyor. 79 ülkede yapılan bir çalışma. E, ve e, ölümler hani dediğim gibi COVID'den ilintilendirilmeksizin e, verilen sayılar. Meksika ve Nikaragua'da %50'nin üzerinde. Buna karşılık e, geçmiş o 5 yıllık zaman dilimine oranla e, ölümlerin 2020'de azaldığı iki ülke var. İlginçtir. Moğolistan ve e, Avustralya. Buralar azalmış. Şimdi ölüm oranlarına baktığınız zaman Azer, Azerbaycan'da yüzde otuz iki. Yani COVID'e yakalananlar arasında ölüm oranı yüzde otuz iki. Paraguay'da yüzde üçte biri yani öyle Evet. Evet. yani. Ekvator daha da ilginç. Daha dramatik yüzde kırk dokuz. Yarısı. Yani. Yarısı. Şimdi bu neden böyle diye bakılıyor ve açıklanıyor. Örneğin Azerbaycan'da... Sağlık harcamalarına ayrılan paranın çok düşük olduğu ya da e, ülkeler arasındaki bir farkın örneğin e, Güney Afrika'da ve Ekuatör'da e, doktor sayısının çok az olması. İşte, e, 100 bin kişiye düşen doktor sayısı 90 kadarmış e, Güney Afrika'da. İşte Paraguay'da e, acil yataklarından acil servislerinin e, çok az sayıda ve donanımsız olması. Bütün bunlarla açıklanıyor ama yine de ülkeler çok ciddi farklılıklar olduğu görülüyor. Bu önemli bir nokta. Ee, Hindistan'da aşı üretimi biraz önce Güney Afrika'dan bahsettim. Ee, 1.3 milyar doz aşı üretmişler ama %90'ını dışarıya satıyorlar. Özellikle AstraZeneca lokal olarak orada üretim yapıyor. Lokal versiyonu Covish ismiyle. Ee, bu da kendi ülkesinden çok üretiyorlar ama yurt dışına yolluyorlar. Tabi aşı konusunda en başarılı olan ama nedense batı basınında ya da batı e, kaynaklı haberlerde pek söz edilmeyen yani Küba var. Ee, Küba'nın e, aşısı iki aşısı var. Abdala ve e, Soberana e, O2. E, birisi supinit aşı ki e, hep, hepatit B aşıları bu yöntemle hazırlanır ve Abdala aşısının e, batıda aynı yöntemi kullanan Novavax yaygın biçimde e, alıcı buluyor. E, Soberana yani ikinci aşısı ise e, özellikle tetanostoksuiti kullanıyorlar. Yani kon, e, konjuge edilmiş aduanlı bir aşı. Daha e, işte, e, yanıt verme olasılığı daha düşük olan. İleri yaşlar, kronik hastalığı olanlara bu acuanlı aşı kullanılmakta. Peki Küba kim kullanıyor? Kendisinin dışında Vietnam, Venezuela, Nikaragua, İran, ee, İran, Meksika ve Arjantin'de almayı planlıyorlar. Küba aşısı, yani Küba'nın e, aşı konusunda özellikle moleküler biyoloji, biyoteknoloji enstitülerinin başarısı, yatsınmaz bir başarısı var. Onu biliyoruz zaten. Uzun e, yıllardan beri, bu arada Pasifik Okyanusu'nda Yeni Zelanda'ya yakın bir e, takım adaları var. Cook Island. İki yıl sonra ilk COVID olgusu e, saptanmış burada. E, o da ilginç bir e, bilgi. Pandeminin çıkışından bu yana ilk defa yani. Evet. evet, evet. Yüksek oranda da aşılılar. E, şimdi bu bir e, ilgili haberler var. Danimarka'dan başlayayım. Danimarka'nın önemli bir enstitüsü var. Staten Serum Enstitüsü. Bu en üstün raporuna göre omikron ile enfekte olanların yüzde yetmiş beşi iki doz aşı yaptırmış olanlar. Şimdi bu haberler ve buna benzer bir takım haberler var. Özellikle bu aşılananlarda da ortaya çıkan enfeksiyonlar ki bunlar break infection ya da işte reenfeksiyon değil isterseniz. Reenfeksiyon dediğiniz zaman enfekte olmuş bir daha enfekte olan gibi oluyor. Hayır bu aşıllarda enfeksiyon ortaya çıkması bu konu e, dikkatle işlenmeli ve dikkatli bir şekilde dile getirilmeli. Çünkü aşı karşıtları e, işte gördünüz mü siz de söylüyorsunuz iki doz aşı olduğu halde hastalananlar var e, aşı bir işe yaramıyor e, diyebilirler. Bu konuya dikkat etmek lazım. Çünkü e, aşının bugün net olarak hangi aşı kullanılsa kullanırsın iki dozdan sonra belirli bir süre geçince etkisinin azaldığı artık biliniyor. İşte bu nedenle. İngiltere örneğini verdim. Birçok ülke sistematik olarak 3. doz aşılamayı önermekte. Batı ülkeleri önce yaşlılar ve risk gruplarında 3. doz aşının uygulanmasını gündeme getirdiler. Ama artık tüm toplumun önce 18 yaş üzeri şimdi işte 5 yaş üzeri o çocuk yaş grubunda da 3. doz aşının gereğini dikkat çekiyorlar. Demin de belirttim. İkinci dozdan 2 iki ay, ay sonra mı, 3 ay sonra mı, 6 ay sonra mı bu konuda henüz bir fikir e, e, birine varılmadı. E, i̇lginç olan e, tabii yapılan deneyler, omikronun e, özellikleri nelerdir sorusu henüz yanıt bulmuş değil. Şöyle bilgiler var, daha bulaşıcı olduğu e, büyük bir olasılıktan e, böyledir diye kabul edil. Bu da farklı ülkelerde o yayılmaya başlayınca olgu sayısındaki artışla paralel e, olarak gösterilen bir durum. Ama daha ağır mı hastalık yapıyor? Daha e, büyük sorunlara mı yol açıyor? Daha fazla ölüme mi yol açıyor? Bunlar bilinmiyor henüz. Bilinmiyor ancak ilk bulgular daha hafif enfeksiyon oluşturduğuna dair. Daha hafif enfeksiyon oluşturunca Hızlı yayılıyor ama daha hafif bir hastalığa yol açıyor dene, e, şeklinde bir yaklaşım üzerinden bazı insanlar e bu o zaman pandeminin sonunu getirebilecek bir gelişme, sevindirici bir olay diyorlar. Neden? Çünkü e, bir süre sonra bu hızlı yayılan e, Omikron varyantı tüm dünyaya hakim olursa yani sadece veya büyük çoğunlukla Omikron etrafta dolaşmaya başlarsa e, saptanan virüsün e, 90'ı neredeyse omikron varyantından oluşuyorsa e, hafif enfeksiyonu oluşuyorsa o zaman bu pandemiden ölenler, ağır hastalığa yakalananlar gittikçe azalacak demektir. Bunun zaman gösterecek. Aynısı ee, dertler içinde söyleniyordu ilk böyle ortaya. Tabii tabii. tabii evet, evet, evet. E, öyle. Yani ben e, bu iyimser e, tabloya pek katılmıyorum ama Benimki sadece bir bilimsel veriye, bir deneysel çalışmaya dayanmayan bir şey. Bu arada İngiltere'den yine bir rapor var. London School of Argin'den geliyor. İyi senaryoya göre Nisan ayında omikronun devreye girmesiyle 24.700 kadar ölüm, 175.000 kadar hastaneye yatış olacaktır İngiltere'de. Ama kötü senaryo eğer yaşanırsa, bu kez 175 bin değil, 492 bin hastaneye yatış. 24 bin değil, 74 bin 800 kadar ölüm olacak. Ki 2021'in Ocak ayındaki tablonun benzerini yaşarız diye bir bilgi veriyorlar. Bu da işte İngiltere'deki rapor. Şimdi aşıların durumuna baktığımızda iki ay sonra aşı etkinliği azalıyor diye Burada benim uzun süreden beri vurgulamaya çalıştığım ya da genel kanına itirazım vardı. Bu da Türkiye'de özellikle ilk uygulanan Sinovac aşısına yapılan bana sağlıksızlıktı haksızlıktı. Çünkü bu Sinovac aşısı uygulandıktan 6 ay sonra bakın bunun etkisi düşüyor dendi. Üçüncü doz gerekiyor dendi. İki doz Sinovac aşısı olanlar aşısız kabul edilmeli dendi. Bunların doğru olmadığı zaman içinde... Benzer bir tablonun Biontech yaptıranlarda da altı ay sonra ortaya çıkmasıyla daha iyi anlaşıldı. Ancak hiçbir zaman hangi aş olursa olsun, ister ülkemizde uygulanan Sinovac ve Biontech aşıları, ister yurt dışında uygulanan işte Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson aşıları, hiçbirisi hep söylediğimiz gibi ideal aşılar değil. Bunlar e, birinci jenerasyon aşılar, daha iyi, daha güçlü, daha koruyucu, daha uzun soluklu bağışıklık olan aşılar. 2022'de gelecektir. Onlar pandeminin sonlanmasına ya da insanların korunmasına daha büyük katkı sağlayacaklardır. Ve şu an için elimizde böyle kısmen koruyuculuk veren aşılar olduğu halde bunların en azından ağır enfeksiyon ve ölümlerden bizi koruduğunu biliyoruz. O nedenle ihmal edilmeden ve önemi hiç azaltılmadan kullanılması, insanların özendirilmesi e, gerekenlere üçüncü dolaşının aşının zamanında yapılmasına teşvik edilmesi lazım. Tabi aşılarla beraber aynı zamanda bu fiziksel e, bir takım alınan non pharmaceutical yani tıbbi olmayan e, önlemler bunlar hala geçerliliğini çok koruyorlar. Yani maske, fiziksel mesafe, kapalı ortamların havalandırılması, el hijyeni bütün bunlar e, hala önemini e, koruyan uygulamalar. Başka haberlere geçmeyeyim. Vaktim kalmadı galiba sürem dolmak üzere. Ama İpsos'un Türkiye'de yaptığı bir çalışma eyleye bitireyim. Kasım ayının sonlarına doğru gerçekleştirmişti. Ülkemizde koronavirüsle mücadelenin gidişatına dair değerlendirilmesi nedir? Yüzde 47'si ankete katılanların kötü gidiyor demişler. Yüzde 34'ü toplumun iyi gidiyor Türkiye'de işler diyorlar. İlginç. Bir diğer soru zor günler geride bıraktık diyenler yüzde otuz daha zor günler bizi bekliyor diyenler yüzde kırk dört önlemler yetersiz diyenlerin sayısı artıyor nisan ayında yüzde altmışlardaymış ülkemizde koronavirüsle mücadelenin gidişatına dair kötü gidiyor diyenler şu anda bu Önlemler yetersiz diyenler azalıyor. %47'ye düşmüş yani yeterli buluyor demek ki toplum. Bu da ilginç. Ülkemizde koronavirüs yayılmasını önlemek için yeterli önlem alınıyor mu? %58'lerden %45'e düşmüş hayır diyenler. Yani e, yeterli e, önlemlerin alındığını düşünüyor taşlar. E, bir de yayılmasını önlemek için yeterli önlem alınıyor mu? Beğeniyor musunuz? Dil de ee, endişeniz var mı ee, diye soru var ee, endişem düzeyim azaldı diyenler yüzde ee, altı buna karşılık endişem devam ediyor endişe düzeyim daha da arttı tekrar endişelmeye başladım diyenler yüzde seksenlerde yani hem endişe artıyor hem de yeterli önlem alınıyor ee, değerlendirme hani çok da fena gitmiyoruz diyenler var böyle bir karışık ve birbirleriyle çelişen bir takım yanıtlar gündemde ve nihayet üçüncü doz aşı olmayı düşünüyor musunuz? Özellikle %7 Sinovac olanlar, %13'te Biontech olanlar yaptırmayacağım üçüncü doz diyormuş. Bu da ilginç bir durum. Yani üçüncü dozun gereği birçok bilimsel platformda vurgulanmasına rağmen İstemiyor yurttaşlar. Üçünün dozu yaptırmayın anlamak pek mümkün değil. Bu Bunu <gülüyor> yapayım. Size de iyi yayınlar gittim efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek, Güzel. Üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri